...elektrik süpürgesi. Bu masalım öyle çok eskilerde geçmiyor. Çünkü masalımdaki evde... ...belki de içinizden biri oturuyordur şimdi. Hani köşe başındaki apartman var ya... ...işte onun üçüncü katındaki dairede... ...kırmızı bir halı varmış. İlk alındığı gün... ...pırıl pırılmış tüyleri. Ama günler aylar geçtikçe... O pırıltısı azaldıkça azalmış. Çünkü tüylerinin arasına giren tozları süpürge bütün iyi niyetine karşın bir türlü çıkaramıyormuş. Hoş tozdan yakınan yalnız halı da değilmiş. Koltuklar da araya giren tozlardan dolayı çok rahatsız olurlarmış. Hele kitaplar ve kitaplık. Siz yine rahat sayılırsınız. Üstten de olsa biraz süpürülüyorsunuz. Ama biz ne yapalım? Süpürge ne kitapları temizleyebiliyor ne kitaplığın altına girebiliyor diyorlarmış. Ama zavallı süpürgenin elinden geleni yaptığını bildiklerinden onu üzmemek için genellikle bu tasalarını içlerine atıyorlarmış. Günlerden bir gün salondaki kırmızı halı, kitaplık, koltuklar garip bir sesle ilkilmişler. Sanki... Yer dibinden geliyormuş bu ses. Yer yerinden oynuyormuş gibi gelmiş hepsine. Çünkü böyle bir sesi hiçbiri daha önce duymamış. Hele sahipleri elinde o gürültüyü çıkaran canavarla salona girince... ...hepsi de korkudan ne yapacaklarını şaşırmışlar. Koltuklardan biri... ''Aman tanrım ne korkunç bir canavar. Arkasından uzanan şu uzun siyah şeyde herhalde kuyruğudur.'' ...diye bağırmış. Kitaplık... Hee. ''Ya ağzına ne demeli? Doğrusu sahibimiz çok yürekli. Baksanıza nasıl da boynuzundan tutmuş. Bu tek boynuzlu bir canavar.'' diye korkuyla bağırmış. Ama en fazla korkan kırmızı halıymış. Çünkü canavar hırlıya hırlıya kendine doğru geliyormuş. Bunu gören sandalyelerden biri ''Korkma halı kardeş bu pis canavardan seni kurtaracağım.'' deyip kendini yere atmış. Ama sahibi çabuk davranıp onu tutmuş ve... Boynuzlu yılan kuyruklu canavar kırmızı halının üstünde gezinmeye başlamış Bütün eşyalar sevgili arkadaşlarının başına gelecekleri görmemek için gözlerini yummuşlar Bir yandan da defol git kötü yürekli canavar diye bağırışıyorlarmış Ama bağırışmalarına biraz ara verince bir de ne duysunlar Kırmızı halı kıkır kıkır gülmüyor mu? Ne güzel ne güzel tertemiz oldum demiyor mu? gözlerini açmışlar... ...şaşkın şaşkın kırmızı halıya baka kalmışlar. Gerçekten de gülen kırmızı halıymış. Üstelik de ilk alındığı günkü gibi pırıl pırıl parlıyormuş. Kırmızı halı onların şaşkın şaşkın baktığını görünce neşeyle gülmüş. Bilseniz ne kadar hafif hissediyorum kendimi. Elektrik süpürgesi kardeş bütün tozlarımı yuttu. İnanamayacaksınız ama şu anda bir tek toz tanesi bile yok üstümde demiş... Koltuk elektrik süpürgesi mi? Bu canavarın adı elektrik süpürgesi mi diye sorunca kırmızı halı... ...siz bağırışırken o bana kendini tanıttı. Korkmamamı söyledi. O canavar değil makineymiş. Şu uzun kuyruğu var ya... ...işte oradan elektrik akımı geliyormuş ve onu çalıştırıyormuş. O da bütün tozları YouTube torbasına topluyormuş. Siz ona canavar çekil git dedikçe yazık o kadar üzüldü ki neredeyse ağlayacaktı deyince... Salondaki eşyaların hepsi biraz da utanarak elektrik süpürgesine bakmışlar Ama onun hırıltısını duyunca yine de biraz korkmuşlar Kendini ilk toplayan koltuk olmuş ee, Şey e, elektrik süpürgesi kardeş acaba rica etsem benim kıvrımların arasındaki tozları da alır mısın diye fısıldamış Elektrik süpürgesi bu çağrıyı duyar da durur mu hiç? Hemen ucuna yeni bir parça takıp koltuğun üstüne sıçramış. Bir iki dakika sonra da nasıl rahatladın mı diye sormuş koltuğa. Öteki eşyalar bir pırıl pırıl olan koltuğa bir elektrik süpürgesine bakmışlar. Artık hiçbiri elektrik süpürgesini çirkin, korkunç bir canavar olarak görmüyormuş. Bütün salon tertemiz olunca kırmızı halı utancından daha da kızararak elektrik süpürgesinden... Davranışları için özür dilemiş Bir daha iyice tanımadan Dış görünüşüne bakarak Hiçbir şeyden korkmayacağız Onu kötülemeyeceğiz Bizi bağışla demiş O günden sonra elektrik süpürgesinin Sesini uzaktan duyan eşyalar Korkmak şöyle dursun Sevinçlerinden ne yapacaklarını şaşırır olmuşlar Masalımı beğendiniz mi?